821. konu, Eşab'ın az konuşmaları, Hazreti Peygamber'in bir şehit hakkında, belki de o kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşurdu, buyurması, Hz. Peygamber, savaşta öldürülen bir kişinin karısının, ey şehidim, diye dövündüğünü gördüğünde ona şunları söyledi, sus ey kadın, onun şehit olduğunu nereden biliyorsun, kim bilir belki de o kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşur, malını eksiltmeyecek şeyleri vermekte de cimrilik gösterirdi, Enes, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor, Uhud gününde bizden birisi şehit düşmüştü, onu bulduğumuzda açlıktan karnına bir taş bağlamış olduğunu gördük, annesi, onun yüzündeki toprağı silerek, ey oğlum, cennet sana kutlu ve mübarek olsun, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber, onun cennete gireceğini nereden biliyorsun, kim bilir belki de o kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşur, kendisine zarar vermeyeceğini bildiği halde kimseye yardımda bulunmazdı, buyurdular.